يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهم رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 ve her muhterefe bid'at ve her bid'at dalalet ve her dalalet cehennemde ve badu Kerem kardeşlerim. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşler İslam Allah azze ve celle tarafından Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a bir bütün olarak indirilmiştir. Biliyorsunuz peyderpey 23 sene devam eden bir vahiy sonucunda Allah Azze ve Celle dinini tamamlayarak el-yewm ve ekmeltu dinakum. Muhakkak ki bugün size dininizi kemale erdirdim, tamamladım ve din olarak da sizden İslam dininden razı oldum. Yani bu ne demek? Artık kıyamete kadar Allah Azze ve Celle hiç kimseden İslam dininden başka bir dini kabul etmeyecektir. Ne bir Hristiyanlık, ne bir Yahudilik, ne bir Mecusilik, ne de başka bir dini İslam'dan başka ne yapmayacaktır? Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyecektir. Tekin buyuruyor ki Allah Azze ve Celle <Sessizlik> Yani İslam'ın bütün özellikleriyle birlikte ve bütün kanunlarını kabul eder bir şekilde ne yapın? İslam dinine girin. Yani ben İslam'ın bir tarafını bir bölümünü kabul ederim. Ama bir tarafını bir bölümünü kabul etmem diye bir İslam anlayışı dinimizde yoktur. Ve din genel bir kayda getirir. Ve Allah azze ve celle Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun buyurarak dindeki anlayışımızı nasıl olması gerektiğini göz önüne getirmiştir. Şimdi bizler muamelatta yani ameller konusunda ne yaparız? Ayrı bir titizlikle Kur'an ve Sünnet'e sarılmaya çalışırız veya peygamberimizi örnek almaya çalışırız. Ama ahlak gibi çok önemli bir mevzuya geldiği zaman maalesef insanlar ne yaparlar? Daha çok kendi ahlaklarını huylarını, tabiatlarını veya toplumla alakalı huylarını, ahlakları ne yaparlar? Göz önüne getirirler. Halbuki İslam'a baktığınız zaman, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şahsına baktığınız zaman veya sahabenin ahlakına baktığınız zaman iklam anlayışını da ne yapmaktadır bu? Göz önüne koymaktadır. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, beldeleri, ülkeleri ee, fethettiği zaman sahabelerden bazıları, sahabe döneminde ve diğer dönemlerde bazı ülkeler, Müslümanların hiçbir kılıç kullanmadan o beldenin Müslüman olmasına vesile olmuşlardır. Yani nasıl? Düşünün bir Endülüs, şu andaki İspanya. Ne olmuştur? Hiçbir kılıç kullanılmadan, savaş kullanılmadan Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Yani oranın halkı Müslüman olmuştur. Nasıl? Oraya giden Müslüman tüccarlar, o insanlarla, orada yaşayan kafirlerle muamelelerinde, ahlaklarında öyle düzgün davranmışlar ki öyle güzel bir ahlak ortaya koymuşlar ki ya demişler bu nedir? Aha, bu İslam'dır işte. Öyleyse biz de bunu kabul ediyoruz diyerek o zamanki Endülüs, şimdiki İspanya denilen devlet ne yapmıştır? Müslüman olmuştur. Hiçbir kılıç kullanmak. Öyleyse bir Müslümanın da hayatında ne yapması gerekir? Bu üstün ahlak ile ahlaklanması gerekir. Şimdi bu ahlaktan toplumla alakalı bir cüz. Nedir o da? Müslümanın hayatında vefa nedir? Şimdi vefa denildiği zaman akla ne gelir? Zıttı nedir vefanın? Vefa, Nankörlüktür, nankörlük. hıyanettir veya vefa vefasız. Bu adam vefalı veya bu adam nedir? Vefasız. vefasız denir. Yani düşünün halk arasında eli ayağı düzgün sevilen bir insan veya bir tüccar eğer verdiği sözlerinde sadık değilse veya ne bileyim ticaretinde borcuna sadık değil ise hıyanetlik içerisinde ise vefasız ise borcuna alacağına vereceğine ne yapılır? O insan sevilmez. Toplum tarafından Kerih görülür, hoş görülmez. Ne yaparsa yap. Demek ki vefa olgusu kaybedildiği zaman insanlar arasında dahi hoş korşulanmayan nedir? Bir duygu haline gelmiştir. Öyleyse bir Müslümanın hayatında çeşitli vefalar vardır kardeşler. Bir, Allah'a karşı olan vefamız. İki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı olan vefamız üçüncüsü de bize dünyadayken iyilikte bulunan, iyilik eden iyi muamelede bulunan insanlara karşı ne vardır? Bir vefa borcu vardır. Şimdi kardeşler Allah azze ve celle ile celleye karşı Allah azze ve celleye karşı bizim nasıl bir vefa borcumuz vardır? Şimdi insan kardeşlerim sağa soluna baktığı zaman içinde bulunduğu nimetlere baktığı zaman gözünü yukarı çevirip semaya baktığı zaman yeryüzüne baktığı zaman denizlere yıldızlara Allah Azze ve Celle'nin kendisi üzerinde ne kadar da büyük nimet verdiğini ne yapabilir? Açıkça görebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Ey insanlar sizler tasdik etmeseniz de doğrulamasanız da muhakkak diyor sizleri yaratan biziz diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin bu kadar nimetine karşı ki Allah diyor ya sizler diyor Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saymaya kalksanız da ne yapamazsınız? Saymeye gücünüz yetmez, mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle'ye demek ki bizim neyimiz var? Bir vefa borcumuz var kardeşler. Çalışmıyoruz, talabıyoruz. Muhtemel ki kardeşler Allah Azze ve Celle gece ve gündüz sürekli bizim üzerimize nimetler vermektedir. O yüzden kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin nimetleri nedir? Söyle. Söylemayacak kadar çoktur. O yüzden bizim Allah'a karşı bir vefa borcumuz var. Bizi dünyaya getiren, bizi çeşitli rızıklarıyla rızık veren, bize eşler veren, bize çocuklar veren, nimet çeşitli nimetler veren Allah Azze ve Celle'ye karşı vefa borcumuz. Diyor ki Allah Azze ve Celle: وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا النَّارَكِينَ Namaz kılın, zekat verin ve ruku edenlerle birlikte ruku edin. Bu Allah'ın bir emri. Acaba biz bu Allah'ın emrine karşı vefalı olabildik mi, emrini yerine getirebildik mi? Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle o mümin erkeklere söyle ne yapsınlar? Gözlerini haramdan sakınsınlar. Ve yine o mümin bayanlara da kadınlara da söyle ne yapsınlar? Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar. Acaba Allah Azze ve Celle'nin bu emrine karşı biz vefa borcumuzu ödeyebildik mi? O yüzden kardeşlerim kötü arkadaşlık yani insanlara kötü muamelede bulunma. Allah diyor ki İşte o gün, kıyamet günü zalim ne yapar biliyor musunuz? Zulmünden dolayı yani karşılaştığı, karşılaşacağı Allah Azze ve Celle katında karşılaşacağı azaptan dolayı ne yapar? Elini ısırır diyor Allah Azze ve Celle. Acaba insanlara kötü muamele etmekten, insanlara zulmetmekten Kendimize alıkoyabildik mi kardeşler? O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman acaba Allah Azze ve Celle'nin bu vefatını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yerine getirmiş? Bir gün gece namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kılıyor. Hatta ayakları şişene kadar ayakları çatlayana kadar namaz kılıyor. Ve Ayşe hanamız görüyor diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, sen ki Allah'ın habibisin, sevgili kulusun. Allah azze ve celle senin gelmiş, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde neden nefsine nefsine zulmedersin?" Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyor? "Ey Ayşe" diyor. "E fela akunu Ben Allah azze ve celle'ye karşı şükrünü eda eden, yerine getiren bir kul olmayayım mı? Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'a karşı olan vefasını yani geçmiş ve gelecek günahları bu şekilde bağışlandığı halde ne yapıyor? Hiç usanmadan Allah azze ve celleye karşı olan ahdini yerine getiriyor. Diyor ki Allah azze ve celle onlardan diyor, müminlerden öyle kimseler vardır ki Öyle insanlar vardır ki diyor Allah, onlar Allah'a karşı söz verirler. Ne derler? Eğer Allah bize mal verirse, mülk verirse, şimdi ben fakirim, tasaduk edemiyorum. Allah bana bir mal verirse muhakkak o maldan dolayı ne yapacağım? Sadaka vereceğim ve salihlerden olacağım diye Allah'a söz verirler diyor. Ama Allah onlara diyor fazlından verdiği zaman ne yaparlar? Hemen cimri olurlar. Ve hemen söyledikleri sözden ne yaparlar? Hemen geri dönerler. Ayakları üstünde gerisin gerisi dönerler diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kıyamet günü de onların varacakları yer, cehennemden başka bir şey değildir ki onlar Allah'a verdikleri vaatte ne yapmışlardır? Geri dönmüşlerdir. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye karşı acaba biz vefa borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Yani bizi dünyada yaratan hiç yoktan var eden bize çeşitli rızıklar veren öldüren, dirilten Allah Azze ve Celle'ye karşı acaba nasıl vefa borcumuzu ödeyebiliriz? Şimdi kardeşler Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman birçok Allah Azze ve Celle'nin bize karşı şunu yapın veya şunu yapmayın dediği birçok emir ve yasakları vardır. Her kim o emir ve yasakları emirlerini yerine getirir ve Allah Azze ve Celle'nin o yasaklarından da geri durursa ne yapabilir? Ancak o şekilde Allah Azze ve Celle'ye karşı olan vefa borcunu ancak o şekilde yerine getirebilir. Ve Allah Azze ve Celle'den ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan bir emir duyduğu zaman veya bir yasak duyduğu zaman o müminlerin sözleri semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik demekten başka nedir? Bir şey değildir. Ancak o zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı olan bu nedir? Vefa borcumuzu ancak bu şekilde yerine getirebiliriz. Ve yine bunu yaparken de hiç şüphesiz ihlas olması gerekiyor. İhlas nedir? Yaptığı işi ancak ve ancak Allah rızası için yerine getirmektir. Bir iş mi yapıyorsun? Nedir? Kalbinde, niyetinde ben bunu ancak ve ancak Allah rızası için yapıyorum şuuruyla yapmak, onu yerine getirmek gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا umiru. اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Onlar ancak ne şekilde emrolundular? İhlaslı bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmekle emrolundular. O zaman amellerimizde ihlaslı olmak da Allah Azze ve Celle'ye karşı olan vefa borcumuzu yerine getirme sebeplerinden bir tanesidir. Ve yine diyor ki, ma نُطْعِمُكُمْ li اللّٰهِ Bizler sizleri Allah rızası için doyuruyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. وَلَا نُورِيدُ مِنْكُمْ ceza وَلَا شُكُورًا Sizden herhangi bir teşekkür veya da bir karşılık ne yapmıyoruz? Beklemiyoruz. Yani insanlar vardır, Allah rızası için yedirdiğini, içirdiğini, giydirdiğini söyler ama ne yapar? Bir şey olduğu zaman hemen onu başa kakabilir. Ama o müminlerin o vefa borcunu yerine getiren insanlar ne diyorlar? Bizler sizleri sırf Allah rızası için doyurduk. Sizden ne bir teşekkür ne de bir karşılık bekliyoruz. Karşıdaki insan isterseniz vefalı olsun, ister vefasız olsun muhakkak o zaten o yemeği içmeyi ikram eden insan zaten ecrini alacaktır. O üzerine düşen görevi yapmıştır. Ama sizin ona karşı vefasız davranmanız nedir? İşte Asıl vefasızlık da sizin yaptığınız şeyden başka bir şey değildir kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'ye karşı olan vefasını yerine getirmeli, onun emirlerini yasaklarından, emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmalı ve yaptığı işte de ihlas sahibi olmalı. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama karşı, Vefamız nasıl olmalı? Şimdi Allah Azze ve Celle insanları yaratmış. Onlara kitaplar ve peygamberler göndermiş. Ve peygamberlerin en hayırlısı ve son peygamber olarak da bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemi göndermiş. Ve 23 boyunca Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam en güzel şekilde ne yapmış? dinini tebliğ etmiş ve 120 binden fazla sahabesine hel bellaktu, ben tebliğ ettim mi diyerek şahit tutmuş onlar da evet sen tebliğ ettin dediklerinde Allahümme feşhed diyerek Allah'ım şahit ol diyerek oradaki insanları ne yapmıştır dinini tebliğ ettiğine karşı şahit, şahit. tutmuştur öyleyse kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dinini yaşayarak hayatıyla amelleriyle bizlere örnek olmuştur. Öyleyse bizim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı vefamız nasıl olmalı? Bir Müslüman Allah'ı sevdiğini mi iddia ediyor? O zaman ne yapacak? Resulü aleyhissalatü vesselama tabi olacak. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ey insanlar! beni yani Allah'ı sevdiğiniz mi iddia ediyorsunuz? O zaman ne olacaksınız? Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaksınız. Çünkü insanlardan bazıları Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerini iddia ettiler. Dediler ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah Azze ve Celle'de bir imtihan olarak ne yaptı bu ayeti gönderdi? İmtihan ayeti. De ki Muhammed Allah'ı çok mu seviyorsunuz? O zaman gelin bana tabi olun. Öyleyse bir Müslümanın Allah'ı sevgisinin tek göstergesi nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselama acaba tabi oluyorum. Eğer oluyorsa o zaman o Allah sevgisi dediğin iddiada nedir? Doğru söylemiş olursun. Öyleyse kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselama karşı vefamızı da nasıl yerine getireceğiz? Onun sünnetini öğrenerek ve onun gittiği yoldan giderek ne yapacağız? Güzel bir şekilde vefamızı yerine getirmiş oluruz ki o zaman ne olur? Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini iddia edip onu dininde yaşayan kullarından olmuş oluruz inşallah. Öyleyse bir Müslüman kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğrenecek ve onu hayatında yaşamaya, örnek almaya çalışacak. Her türlü işinde, amelinde, ahlakında, yaşayışında her şeyle onu örnek almak zorundadır. Şimdi bir de bize dünyadayken iyilik yapan insanlara karşı ne var? Bir vefa borcu var. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın ilk eşinin adı nedir? Hatice anamız değil mi? Biliyorsunuz mağaradan geldiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik veriliyor. <gülüyor> ve daha önce yani 40 yaşına kadar hiç görmediği, hiç duymadığı bir olay başına geliyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor, oku diyor ve ona peygamberlik veriyor. Ve Cebrail Aleyhisselam'ı kendi suretinde koskoca ufku kaplamış ve yüz kanadıyla görüyor ve korkuyor. Eve geliyor. Zemiluni, zemiluni beni örtün diyor. Çünkü Allah Resulü titriyor o anda korkmuş. Ve o anda Hatice anamız Allah kendisinden razı olsun Amin. onu teskin ediyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nedir? İlk iman eden kadın ilk insan Hatice anamızda radıyallahu anh Allah kendisinden razı olsun. Amin. Ve ne diyor? Ey Muhammed korkma neden korkuyorsun? Allah Resulü başından geçenlere haber veriyor. Sen diyor yetimlere ne yaparsın? İyilik edersin. İnsanlara iyilikte bulunursun. İnsanlara yedirir, içilirsin. Gerektiğinde onlara ne yaparsın? Maddi imkanlar sağlarsın. Vallahi böyle özellikleri olan bir insanı Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Darda bırakmaz, yüzüstü bırakmaz diyerek ilk teskin eden insan nedir? Hatice anamızdır. Allah ondan razı olsun. Ve onunla yaşadığı yaklaşık e, 20 senelik bir ömürde de ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı Hatice Anamız her türlü desteği veriyor. Maddi ve manevi. Müşrikler Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ambargo uyguladıkları zaman Hatice Anamız bütün malını ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine veriyor ve onu koruyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömrü boyunca Hatice anamızı unutmuyor. O toplulukta insanların çok evlenmeleri normal bir şey olduğu halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatice anamızın üzerine o var yaş hayattayken ne yapmıyor? Bir daha evlenmiyor. Kendisi vefat ediyor Hatice anamızın. Kardeşler Ayşe anamızla evleniyor. Ve Ayşe anamız diyor ki ben diyor Hatice anamız Hazreti Hatice radıyallahu anha vefat ettiği halde kadınlar içerisinde insanlar içerisinde en çok kıskandığım Hazreti Hatice idi diyor. Çünkü ne zaman diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında Hatice ansa hemen gözleri parlardı diyor. Veya ne zaman evimize bir et parçası gelse veya bir koyun bir deve kesilse hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan bir parça alır ve Hatice anamızın ne yapardı? yakın arkadaşlarına veya ailesine gönderirdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömrü boyunca ne yapmadı? O yüce insanı, Hatice anamızı ömrü boyunca unutmadı. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine iyilikte bulunan insanlara bu şekilde ne yaptı? Vefa borcunu yerine getirdi. Hüneyn Savaşı biliyorsunuz artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son zamanlarında Gerçekleşmiş bir olay. Artık Mekke ne yapılıyor? Fethediliyor. Ve insanlar şaşkınlık içerisinde. Acaba Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ana memleketi olan yani kendi vatanı olan ki biliyorsunuz ne yapılıyor? Kendi vatanından peygamberlik geldikten sonra kovuluyor Mekke'ye yerleşiyor. Evet. Şey, Medine'ye yerleşiyor. Ensar bunu kabul ediyor. Ve Ensar şaşkınlık içerisinde acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memleketi olan Mekke'ye geri mi dönecek? Artık Mekke ne yapılmış? Fethedilmiş. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ensarı bir çadırda topluyor ve diyor ki vallahi insanlar eğer hicret olmasaydı ben Ensardan olmayı dilerdim diyor. Vallahi diyor insanlar bir vadiye gitseler Ensar da bir vadiye gitse muhakkak ne yaparım? Ben Ensar'ın yanına giderdim diyor. Ve Ensar'a karşı olan vefa borcunu ödüyor. Neden? Çünkü Ensar Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den kovulduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kucak açıp ne yapıyorlar? Onu koruyorlar ve onunla birlikte kafirlere karşı ne yapıyorlar? Cihad ediyorlar. Yine kardeşler Müslümanlar Huneyn Savaşı'nda birçok ganimetler elde ediyor ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu ne yapıyor? Ensar'ın dışında bütün insanlara veriyor. Ama Ensar'a hiçbir şey vermiyor orada. Sırf insanların kalbini İslam'a ısındırmak için Ensar'dan başka insanlara veriyor. Ve Ensar'dan genç olanlar laf ediyorlar ve diyorlar ki işte biz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la savaştığımız halde onu koruduğumuz halde bize hiç mal vermedi diyor. Ve Allah Resulü onları topluyor ve diyor ki, ey ensar diyor, muhakkak ki insanlar bu geçici dünya mallarıyla evlerine dönüp gittiler diyor, gidecekler. Ben ise Allah'ın Resulüyüm ve ben sizlerle beraber ne yapacağım? Medine'ye döneceğim diyor. Ve ensar için en büyük müjdeyi ne yapıyor? Orada diyor. Halbuki Allah Resulü'nün Mekke fethedildikten sonra Memleketi olan Mekke'de kalmaya hakkı yok mu? Evet var. Ama o ne yapıyor? Sırf vefasından dolayı kendisine yardım eden, kendisini koruyan, kendisiyle birlikte kafirlere karşı cihat eden Ensar'ı tercih ediyor ve vefasını onlara geri dönerek ne yapıyor? Bu şekilde ödüyor. Öyleyse kardeşlerim, bize iyilikte bulunan, bize dinimizi öğreten Allah'ın kitabını, ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini öğreterek bizi ebedi dünyamızda cennete gitmemize vesile olacak ameller işletmeye çalışan insanlara karşı da ne yapmamız gerekir? Bizim vefalı olmamız gerekir. Çünkü din bunu emrediyor. Çünkü vefa nedir? İmandandır. Eğer insan vefalı olamıyorsa imanda ne vardır? Muhakkak bir şüphe, muhakkak bir ne vardır? Noksanlık vardır kardeşlerim. O yüzden bir Müslüman Allah'a karşı olan vefasını ödeyecek. Resulü aleyhissalatü vesselama karşı olan vefasını ödeyecek ve kendisine iyilikte bulunan insanlara karşı da ne yapacak? Vefa borcunu ödeyecek. Hiçbir zaman hain olmayacak. Hıyanet etmeyecek. Çünkü hain hiçbir zaman iflah olmaz kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Defasız olmayacak. Çünkü unutmayın, ne ekerseniz ne yapacaksınız, onu biçeceksiniz. O yüzden size iyilikte bulunan veya salih kimselerin duasını almaya bakın ki, ne yapmayın? O insanlar size dua etmesinler. Allah Azze ve Celle bizi hakkı, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullanımdan eylesin. <gülüyor> Rahmetiyle Yargıladığı, rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Nasıl ki bu dünyada bu şekilde bir araya geldik isek, cennetinde de bir araya gelmeyi hepimize nasip eylesin. Allah bu daveti veren, emek veren, bizi davet eden kardeşlerden de Allah razı olsun. Rabbim mükafatını kat kat versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente istaghfiruka ve tu ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin Allah razı olsun Evet kardeş